Tağuz belli Allahı, min al ve salatu ala ve salamu alla Rasulina Muhammede, ve alla ve Ama Biz en son geçen dersimizde, son dersimizde hatırlıyorsanız demişti ki biz usul usul fıkıh derslerimizde bu haftadan sonra hüküm hakim ve mahkum meselesini işleyeceğiz. hüküm, hakim ve mahkum meselesini işleyeceğiz. Aslında dedik bizim ilerleyen derslerimizdeki temel konumuz hüküm meselesidir. Değil mi? Niye? Çünkü demiştik ki İmam el-Amriti demişti ki el-hukmu vacibun. ve hukmu vacibun ve mendubun ve ma Ma'ma haruma demişti Yani bize bundan sonra hükmün Tafsilatını anlatacaktı Biz demiştik bu tafsilata geçmeden önce Biz ne yapacağız? Önce bir iskelet Yani konunun hakim Hüküm ve mahkum aleyhi Yani Allah azze ve celle Allah'ın hitabı ve Allah'ın hitabını yönlendirdiği Mükellef insanlar olarak Usulcüler bundan kastettikleri nedir? Konunun temel başlığı nedir? Bunu geçen dersimizde anlattık Dedi ki inşallah bir dahaki dersimizde bu derste çizdiğimiz bu iskeletin tane tane tafsilatını anlatacağız. Bunu yapmamızın sebebi neydi? Çünkü demiştik hem kitabın metninde yani İmam Cüveyn'in orijinal yazdığında hem de onun nazım haline çeviren Emritinin nazmında konu nedir? Konu biraz dağınıktır. Dağınık olduğu için talebenin dağınık olan bu konuları bir araya toplaması, buradan istifade etmesi biraz zordur. Bundan dolayı biz önce talebenin zihninde bir iskelet çıkardık. Hüküm hakim ve mahkum aleyhi meselesine. Ta ki bu dağınık faideler yerini bulsun ve bu dağınık faidelerden faydalansın. En başta e, bize dedi ki e, Emriti rahimahullah ve hukbu wacibun ve mendubun ve ma ubiha ve makruhu ma ma haruma ve hükmü hükm vacibun vaciptir ve mendubun ve menduptur ve ve o şeydir ki ubiha mubah kılınandır ve makruhu ve mekruhtur haruma haram kılınan ile beraber buradaki manası nedir ma'dır değil mi şiirin zaruretinden dolayı ma ma haruma demiştir ma ma haruma evet biz burada anladık ki hüküm beş kısımdır. Zaten inşallah bunun tafsilatına ne yapacağız? Bunun tafsilatına tek tek geleceğiz. Önce hüküm nedir? Yani hüküm kelimesini bir tafsilatlı bir şekilde ne yapalım? Tafsilatlı bir şekilde açıklayalım. Lugatta, lugat manası olarak hüküm demek u Yani bir şeyi men etmek, bir şeyi engellemek, bir şeyi alıkoymaktır. Hatta bazı lüğatçılara göre asıl manası budur. Birazdan zikredeceğimiz diğer manalar ise bu manaya tabidirler. Yani bu manaya tabi olan veya bu manayı içinde barındırdığından dolayı veya bu gayayı meydana getirdiğinden dolayı birazdan zikredeceğimiz manalar da hüküm kelimesine mana olarak zikredilmiştir. Ki mesela şair demiştir ki E beni hanife tahkumus fehaakum. Ey hanife kulları yani beni hanife ''Sefihlerinizi hükmü yani onlara ne yapınız? Onlara men ediniz. ''Sefihlerinizi men ediniz.'' Burada ''hakem'' kelimesini emir kalıbında yani men etmek manasına kullanmıştır değil. Yine ''hüküm'' kelimesinin lügattaki başka bir manası da şudur ''kada'', kada. bildiğimiz ''kada'' yani ''hükmetmek'' Allah Teala Resulüne sallallahu aleyhi diyor ki inna enzelna ileykel kitabe li tahkuma beyne en-nasi bil bu kitabı senin üzerine indirdi ki insanların arasında hak ile hükmedesin diye. Burada li manası nedir? Yani li diye beyne nasi İnsanların arasında ne yapasın? Hükmedesin, onların arasında kaza görevini yerine getiresin. Yani kadılık yapasın manasındadır. Yine e, hükümün manalarından biri lugatta ilim ve fıkıhtır. Allah Azze ve Celle diyor ki ayet-i kerimede وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا Biz ona çocukken hükmü verdik. Burada kasıt nedir? Yani biz ona ilmi, biz ona fıkhı verdik. Öyle değil mi? Daha henüz çocukken bile anlayışını, ilmini kuvvetlendirdik manasınadır. Yine e, bazı alimlere göre mesela Hakim, hikmet kelimesi de buradan türemiştir. Yani biz dedik ya, e, hüküm kelimesinin asıl manası delalet ettiği mana veya lügatta ilk konulduğunda yani veda edildiğinde işaret ettiği mana men etmek ve hapsetmektir. Demişler, hakim insanların arasındaki husumeti men ettiği, insanların birbirine zulmetmesini engellediği için Mâni' manasında hakim denmiştir. Yine demişlerdir mesela hikmet insanı yanlış düşüncelerden, rezil olan ahlaklardan yani basit olan insanı küçülten hem Allah nezdinde hem insanlar nezdinde insanı küçülten ahlaklardan insanı koruduğu için demişler buna hikmet yani men eden manasında hikmet denmiştir. Allahu Alem. Öyleyse biz bileceğiz ki lugatta hikmet birden fazla manaya itlak edilmiştir. Lakin bunların içerisinde en belirgin mana nedir? El-men'u vel-hapsudur. El-men'u vel-hapsudur. Tabi bu lügat manasıdır. Bizi ilgilendiren ise ıstilahi manasıdır. bırak Bizi ilgilendiren ise ıstilahi manasıdır. Öyle değil mi? Istilahta ise Hüküm kelimesi normalde biz zaten geçen dersimizde söyledik. Usulü'l fıkıhçıların istilahındaki manasıyla diğer ilimlerde yani diğer istilahlardaki manası birbirinden farklıdır. Mesela biz demiştik istilah ne demektir? Demiştik istilah herhangi bir konuda o fennin uzmanlarının bir kelimeye bir mana yüklemesidir. Öyle değil mi? Mesela lügatçılar Hüküm dedikleri zaman neyi kastetmişler? Demişler ''İsbatul emri li emrin ev, emrin li emrin, ev nefihi anhum'' ''Bir şeyi bir şeye ispat etmek veya bir şeyi bir şeyden nefih etmek hüküm budur.'' demişler. Yani lügavilerin yanında, lügatçıların yanında hükmün manası budur. Mesela mantıkçılar demişler ki ''İdraku vuku'i nisbeti ev ademi'' ''Bir şeyin nisbetinin vaki oluşunu veyahut da olmayışını idrak etmektir demişler. Yani mesela bir şey e, bir yerde diyelim ki sen diyorsun ki örnek veriyorum işte İstanbulluların yüzde altmışı akıllıdır değil mi? İşte bu var olan nisbeti idrak etmeye hüküm demişler mesela. Veyahut da bunu nef ediyorsun. Mesela diyorsun ki falan yerde temiz hava yoktur. Örneğin temiz havanın nisbetini ne yapıyorsun? Olmadığını idrak ediyorsun. Mantıkçılar buna ne demişler? Buna hüküm demişler kendi sıraklarında. Fukaha ise demiş ki, hüküm nedir diye sorulduğunda onların ısınahında الْأَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ ala خِتَابِ الشَّرَعِيۜ demişler. Allah Azze ve Celle'nin hitabına, yani şeriatın hitabının üzerine terettüp eden eserdir demişler. Veya demişler ki, مَدْلُولُ خِتَابِ Şer'i Yani Allah, şeriatın hitabının delalet ettiği şeydir demişler. Şeriatın hitabının delalet ettiği şeydir. Yani ne demek? Mesela şeriatın hitabı nedir? وَأَقِيمُ السَّلَاةَ'dır. Öyle değil mi? Namazı kılınız. Tamam. Bu bize yöneltilen bir hitaptır. Öyle değil mi? وَأَقِيمُ السَّلَاةَ ayeti şeriatın hitabıdır. Hüküm bunun neresindedir fukhaya göre? Hüküm burada namaz kılmanın vacip olmasıdır hüküm olan. Niye? Çünkü bu şeriatın hitabının medlulu yani delalet etmiş olduğu mana nedir? Namazın vacip olmasıdır. Öyle mi? Onun için Fukahanın yanında işte şari'in hitabının medlulu olan, namazın vacip oluşu, hüküm onların ıslahında budur. Fukahanın yanında ise usul fıkıhçıların yanında ise estağfurullah. Geçen dersimizde zikrettiğimiz gibi ettiğimiz gibi bi mutaalliqû bifi'lil bil iktidâi evi'l-tekhîri evi'l-vadaî'' ''Mükelleflerin fiiline mutaallik olan Allah'ın hitabıdır.'' müte şey mükellef olanların fiillerine taalluk eden yani alakalı olan Allah'ın hitabıdır. Ne ile bil ihtiyda'i ya taleple veya veya serbest bırakmayla veya levd'i veya Allah'ın bir şey bir şeye sebep, mani, şart veya sıhhat ve fesat kılmasıyladır. Tamam? Burada biz neyi anlamış olduk? Mesela en önemli bizi burada ilgilendiren hükmün manası nedir? Usulcuların yanındaki manasıdır. Bizi ilgilendiren hükmün, usulcülerin yanındaki manasıdır. En yakın olan ise nedir? İkinci sırada fuqaha'nın yanındadır değil mi? Peki fuqaha'nın hükme yükledikleri ıstılah manasıyla, usulcülerin hükme yüklediği ıstılah manası arasında fark nedir? Fark şudur, usulcüler hitabın bizzat kendisine hüküm diyorlar, fukaha hitaptan çıkan sonuca hüküm diyorlar, öyle mi? Ne demektir bu şudur? Ve akî örnek verdi ki namazı kılınız. Ve akî nedir? Allah'ın kelamıdır. Öyle mi? Yani şareen kitabıdır. Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. Usulül fıkıhslara göre akî bizzat kendisi hükümdür. Usulül fıkıhslara göre akî bizzat kendisi hükümdür. Fukaaya göre ise akî musallattan çıkan namazın vacip olmasıdır hüküm. Tamam? Yani Aradaki diyeceksiniz peki fark çok önemli midir? Çok önemli olup olmaması zaten mühim değildir. Bizim için burada sadece hüküm kelimesinin e, fukahanın yanında ne anlama geldiği, usucuların yanında ne anlama geldiğini anlamamızdır. Niye? Biz daha önce dedik herhangi bir ilmi okuyan bir insan o ilmi okurken o kelimenin lugavi manasıyla o kelimeye mana verirse çok ciddi yanlışlara düşer değil mi? Her fennin ıslahında o kelime ne manaya geliyorsa onu bilmesi lazım ki doğru tasavvur edebilsin, doğru tasdik edebilsin, doğru mana, doğru anlam verebilsin. Tamam mı? İnşallah. Şimdi o zaman bizi ilgilendiren şey dedik. Usulcülerin yanındaki nedir? Usulcülerin yanındaki manasıdır. Öyleyse usulcülerin yanındaki manasını zikredelim. Daha sonra e, tek tek kelime kelime açıklayalım. Niye? Ta ki, tanımımıza e, bazı kelimeleri alimler niye seçmiş Neleri tanıma dahil etmiş bu kelimelerle, neleri de tanımın dışına çıkarmış onu görelim diye. Dedi ki ''Hitâbullahî'' Kitabullahi. Birinci kaydımız neydi? Tanımda ''Hitâbullahî'l mutaallîku bi'ef'âli'l mükellefîne bil iktidâî evi'l-takhîrî evi'l-vâdîî'l. Değil mi? Birincisi neydi? ''Hitâbullahî''di. ''Hitâb'' nedir? <gülüyor> <gülüyor> hitap şu demektir. Kitaptan kastımız kavlun yefhamu minhu man sami'ahu şey'en mufiden mutlaka. Sözdür. Yefhamu minhu ondan anlar, man sami'ahu onu işittiği zaman, yani onu işiten ondan anlar, şey'en mufiden faydalı olan bir şey anlar. Yani mesela diyelim ki ben sana otur dediğimde şimdi ben sana hitap ettim. Değil mi? Ben sana hitap ettim. Ne ile hitap ettim? Otur kelimesiyle. Sen bu otur kelimesini duyduğunda bu kelimeden faydalı bir şey anlıyor musun? Anlıyorsun. Nedir buradaki fayda? Senin oturmanı senden talep ediyor oluşumdur. Değil mi? İşte bu hitaptır. Tamam Hitap budur. Hitap قولون يَفَمُ مِنْهُ مَنْ سَمِعَهُ شَيْءًا مُف۪يدًا مُطْلَقًا Tabi biz bunu dediğimiz anda kimleri çıkardık hemen? Anlamayanları çıkardık. Yani bir, bakın, bir, söylendiği zaman kendinden bir şey anlaşılmayanı da çıkardık. Söylendiği zaman kendinden bir şey anlaşılıyor olsa bile onu duyan anlamadığında onu da çıkardık. Öyle mi? İki zümreyi buradan ne yapmış olduk? İki zümreyi çıkardık. İki zümreyi buna dahil ettik. Dahil ettiğimiz zümre kimdir? Bir, sözün anlaşılıyor olması, hitabın anlaşılıyor olması. İki, dinleyenin de hitabı anlıyor olması. Değil mi? Neyi çıkardık? Anlaşılmayan şey, mesela ben desem bu hitap değildir. Çünkü bundan bir şey anlaşılmıyor, hitap değildir. Ha ben otur desem ama karşımdaki deli olsa veya karşımdaki çocuk olsa veya karşımdaki uyuyor olsa veya karşımdaki ve benzeri bu lugatı bilmeyen biri olsa bu hitabın ne olmuş olduğu buna muhatap olmadı. Neden? Çünkü anlamıyor. Allahi dediğimiz zaman kitaabullahi kitabı kime izafe ettik Allah'a ze izafe ettik Öyleyse Allah ze dışındakileri çıkardık Mesela insanların hitbı cinlerin hitbı vesaire vesaire bunların hepsini ne yapmış olduk çıkardık Demek ki mükellefin kendisiyle mükellef olduğu kitaap kimin hitabıdır Allah' ze vecel'in kitabıdır Peki bunun delili nedir bunun delili şudur. Çünkü biz hitabı tanımımızda veya alimler hitabı tanımda Allah Azze ve Celle izafe ettiler. Tamam. Şimdi burada şöyle bir soru hemen aklınıza gelebilir. Peki peygamberin hitabı ne olacak? Peki icma ile sabit olan hitap ne olacak? Peki kıyasla sabit olan hitap ne olacak? Haşa bunlara biz bunlar işte hitap değil midir diyeceğiz. Çünkü biz, biz dedi ki kayıtlardaki tanımlar niye vardır? Kayıtlardaki tanımlar... Efradını içine toplasın, kendinden olmayanları çıkarsın diye vardır. Yani bir nevi alimler bu tanımları yaparken rastgele yapmamışlardır. Öyle mi? Peki diyeceksiniz biz 3 dört konu, 5 konu, 10 konu sonra diyeceğiz ki şeriatın kaynakları kitaptır. Tamam o Allah'ın kitabıdır onu anladık. E sünnettir diyeceğiz, sünnet Rasulün kitabıdır. İcmadır diyeceğiz, İcma ümmetin üzerine ittifak ettiğidir. Kıyastır diyeceğiz mesela. E, kıyas ise var olan binası başka... Hakkında nasıl olmayanı, nasıl olana ortak illetten dolayı ölçüp biçip kıyas etmektir. Nasıl olacak peki dediğimizde? Diyeceğiz alimler bunu iki şekilde çözmeye çalışmışlar. Birinci grup alim demiş ki gelin bu tanımı değiştirelim. Hitâb-u şer'i diyelim. Öyle mi? Yani şeriatın hitabı, şeriatın hitabı dediğimizde Allah Azze ve de kapsar, Rasûlü de kapsar, icmâ'yı da kapsar, kıyası da kapsar. İkinci bir grup alim demişler ki yok. Yani bu tanım çok açıktır çünkü rasul'ün hitabı Allah'ın hitabıdır zaten öyle mi rasul bize bir şey emretmişse veya rasul bize bir şey nehyetmişse yetmişse rasul bunu kendi kafasından mı yapıyor değil amanti o anil hava inhu illa vahyun yuha o rasul'ün söylediği vahiden başka bir şey değildir o kendi havasından ne yapmaz o kendi havasından konuşmaz Allah' özel de olev takval aleyna baval لَأَخَذْنَا bil بِالْيَم۪ينَ Şayet bizim üzerimize bazı sözler uydursaydı biz onu sağ tarafından çeker alırdık. Yani böyle bir şey mümkün değil. Rasul bir şey söylemişse zaten Allah ne diyor? وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَاعَ Allah. Rasul'e itaat eden Allah ne itaat etmiştir? Demek ki öyleyse burada ne vardır? Öyleyse burada şu vardır. Yani Rasul'ün hitabı ile Allah Allah'ın hitabı arasında fark yoktur. Zaten sünnet bahsinde bunu göreceğiz. Vahiy iki kısımdır vahiy metlu, vahiy gayri metlu vardır bir de. Değil mi? Okunan vahiy bir de okunmayan vahiy. Yani direkt Allah Azze ve Celle'den Resul'e lafızlarıyla gelen ve Resul'ün bunu bize okuduğu vahiy Kur'an'a vahiy metlu diyoruz. Diğeri ise vahiy gayri metlu diyoruz ama bu da vahidir. Çünkü Resul vahiyin kontrolünde konuşup, vahiyin kontrolünde hareket ettiği için vahye muhalif bir şey yapması, vahiyye muhalif bir şey söylemesi mümkün değildir. Şayet Resul söylemişse demek ki bu da nedir? Bu da vahiydir. E peki o zaman desek ki e, ki Resulü ve Vesselam da bunu nasıl izah ediyor? Diyor, Ela inni Dikkat edin. Ben Kur'an ve Kur'an'ın bir misli bana verildi. Neyi kast ediyor? Sünneti kast ediyor. Zaten sünnetin vahiy oluşu meselesi e, bizim itikadımızın sabit meselelerindendir. İnşallah sünnet babında bu konunun tafsilatı gelecektir. Neden? Çünkü bu konunun pratikte e, faydası vardır. Bu konunun pratikte faydası vardır. Vahye, sünnete vahiy gözüyle bakmayan insanlar peygamber aleyhissalatu vesselam'ı dini anlamada ve yaşamada devre dışı bırakıyorlar. İşte usulün önemi buradan geliyor. Yani sağlam bir usul sağlam bir anlayışı ve sağlam bir pratiği beraberinde getirir. Fasit bir usul fasit bir anlayışı ve beraberinde de fasit bir uygulamayı, fasit bir pratiği getirir. Evet. E peki desek ki, icma ile kıyasın hitabı, yani mesela biz dedik ki alimler icma etti ki şu şöyledir dediğimizde eğer bu icma sahihse ki ileride geleceği gibi icma hüccettir. Peki bu nasıl hitabı dahil oluyor? Biz diyeceğiz ki çünkü icmada da, ancak dayanığı şeriat olduğu zaman, ancak dayanığı şeriat olduğu zaman icma ve kıyası muteber bir icma ve kıyastır şeriata dayanmayan veya şeriatın koyduğu kaide ve kurallara uymayan icma ve kıyas zaten ne değildir? Bağlayıcı değildir. Sadece birer iddiadır. Ama bu şekil olduğu zaman bu da zaten şeriata dayanağını şeriattan aldığı için bu da bir nevi Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Hitabı olmuş olur. Evet. Sonra biz dedik ki El-Mutealliku Muteallik olan. Allah'ın muteallik olan hitabıdır. Neye mutaallık olan hitabıdır? fiil-i mükellefin veyahut bi'af'al-i mükellefin mükelleflerin fiillerine mutallık olan hitabıdır. Burda mutallık'tan kasıt nedir? Yani mürtebit olan hitabıdır. Allahu ze ve celle'nin mükellef olan yani biz insanların fiillerine taalluk eden, fiilleriyle irtibatlı olan nedir? Hitabıdır. Tamam? Mutallık'tan kastımız nedir? Yani mürtebittir, bağlantılıdır. Hangi yönüyle bağlantılıdır peki? Diyelim birisi size şöyle bir soru sordu. Dedi ki siz diyorsunuz ki hüküm usulcülerin yanında Allah'ın mükellefin fiiline müteallik yani mürtabit olan hitabıdır dese hangi yönden mürtabittir? Hangi yönden mütealliktir? Hangi yönden alakalıdır? Bağlantılıdır. Biz ne diyeceğiz? Tanımın gerisi bunu açıklıyor zaten. Bil iktizai yani bu fiil talep edilen bir fiil midir? Değil midir? Bu fiil mükellefin kendisine muhayyer bırakıldığı bir fiil midir, değil midir? Bu yönünü ifade eden hitaptır. Tamam mı? Alaka yönü budur. Talep midir, nehiy midir, emir midir, ee, serbest bırakma mıdır vesaire Peki mükellefin fiili dediğimiz zaman biz mükellefin fiili. Önce mükellef nedir? Değil mi? Önce birincisi nedir? Mükellef nedir? Yani ne olunca insan mükellef olur. Mükellef, lügatta ilzâmu mâ fîhî kulfetun ve meşakkatundur. Yani içinde külfet ve meşakkat olan, içinde yorgunluk ve görev sorumluluk olan şeyle bir insanı mükellef kılmaktır, sorumlu kılmaktır. Teklif nedir? Teklif budur. Bunun şer'i şer manası da farklı değildir, aynıdır. Kimi alimler talebu mâ fîhî kulfetun ve meşakkat demişler. İçinde meşakkat, külfet, sorumluluk yük olan şeyi talep etmektir. Kimi de ilza mu mafii meşakkatun ve külfetun demişler. Ama nedir? Ee, i̇kisinde de ne vardır? İkisinde de şu vardır. Teklif, logatta ve ıstılahta hemen hemen manası aynıdır. Kişi içerisinde sorumluluk olan, içerisinde görev olan, meşakkat olan şeylerle sorumlu tutmak, zorunlu tutmaktır. Tamam mı? Sorumlu tutmak, zorunlu tutmaktır. Biz hatırlıyorsanız geçen dersimizde bunu şöyle anlattık. Dedi ki bir insanın fiillerinde, sözlerinde mükellef konumuna geçebilmesi için yani bizim burada kastettiğimiz mükellef konumuna geçmesi için ne lazımdır? Akıllı ve buluk çağına ermesi lazımdır. Yani hem akıllı tam olması lazım hem de bununla beraber buluk çağına da ermiş olması lazım. Bu ikisi yerine geldi mi? Geldi. Ve teklifin önündeki engellerden de selim ve beri olması lazım. Zaten bunları anlattık değil mi? Dedi ki, عَوَارِدُ ehliye, Yani kişinin ehliyetine, teklifine engel olan durumlar iki kısımdır. Sonra bunları zikrettik. O zaman burada kastettiğimiz mükellef kimdir? Akıllı olacak, bir de balık olacak. Yani buluğa erecek. Niye? Akıllı olur buluğa ermezse mükellefliği, ehliyeti vardır ama tam değildir. Değil mi? Buluğa erir, aklı tam değilse Gene mükellefliği tam değildir. Bunun tafsilatı mükellef mahkum aleyhi babında veya mükellef babında zaten gelecek. Ama burada ne bileceğiz? Kastettiğimiz bizim nedir? Kastettiğimiz budur. Mükellefin fiiline muteallik olan Allah'ın hitabıdır. Şimdi burada siz şöyle bir soru sormak sizin hakkınızdır. Diyebilirsiniz ki, peki tamam. Biz diyoruz ki, mükellefin fiiline muteallik olan Çare'in hitabıdır veya Allah'ın hitabıdır. Peki diyeceksiniz mükellefin sözü, peki mükellefin niyeti, peki mükellefin e, içinden geçirdikleri mesela, yapmak istedikleri falan bunlara müteallik değil midir Allah'ın hitabı? Yani biz hani diyoruz ya, insanoğlu mükelleftir. Mesela bu ermiş bir insan mükelleftir. Bu tanımın zahirine göre, yani fiil kelimesinin zahirini aldığımızda o zaman şöyle bir mana çıkıyor ortaya. Sadece fiillerimizde mükellefiz. Yani bir adama diyelim vursak, bunun bir cezası var sorunluydu ama küfresek bunun bir cezası yok. Niye? Çünkü tanımda söz geçmiyor. Öyle mi? Böyle midir? Değildir. Biz diyeceğiz ki, usul alimleri burada fiil dediklerinde neyi kastetmişlerdir? Fiil dediklerinde dört şeyi kastetmişlerdir. Tamam. Usul alimleri şâre'in veya Allah'ın mükellefin fiiline mutarlık hitabıdır dediklerinde dört şeyi kastetmişler. Birincisi nedir? açık ve sarih fiillerdir. Zaten bu kelimenin kendinden de anlaşılıyor, değil mi? Yaptıkları, ettikleri, gittiği, geldiği vesaire bunlardır. İkincisi mükellefin sözüdür. Mükellefin sözüdür. Niye? Çünkü bakmışlar şeriat, şeriat söze de fiil kelimesini kullanıyor, fiile de söz kelimesini kullanıyor. Öyle mi? Bakmışlar şeriatta böyle bir kullanım olduğu için demişler tamam biz fiil kelimesini ıtlak edelim. Hem salih fiili kaplasın hem de sözü kaplasın, kapsasın değil mi? Şamil gelsin. Peki bunun delili nedir? Bunun delili şudur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimede ne diyor? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنَ عَدُوَّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا ma شَاءَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُمْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُمْ Allah diyor ki ve böylece biz her, her nebiye insanlardan ve cinlerden düşmanlar kıldık. Yani ne demektir bu? Her peygamberin mutlaka insi ve cinni düşmanları vardır. Ne yapıyorlar peki bu düşmanlar? يُحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا Onların bazısı bazısına Süslü sözü vahy ediyorlar. Zuhruf al sözün süslü olanını vahye ediyorlar aldatmaca olarak. Yani birbirlerini aldatmak için, harama teşvik etmek için mesela haramı işle, kötülük yap demiyorlar. Bunu süslü sözlerle birbirlerine vahy ediyorlar. Bak burada yapılan işlem nedir? Söz söylemektir değil mi? Ama Allah ne diyor? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Senin Rabbin dileseydi ma fa'aluhu Onu yapamazlardı. ma fa'aluhu burada bu söylenen sözü birbirlerinin kulağına fısıldadıkları söze Allah Azze ne kelimesini etlak etti? Mafalihu ile fiil kelimesini etlak etti. Şimdi fıkha dönelim, geçmişe dönelim. Hatırlıyorsanız ki biz fıkhata teyemmüm babını gördük, değil mi? Dedi ki yaygın olan kanaat nedir? Yaygın olan kanaat dedik. İnsanlar teyemmüm yaparken ellerini iki defa toprağa vurup, ellerini iki defa toprağa vurup yüzlerini yapıyorlar, değil mi? Hangi hadise dayanıyorlar dedik? Ataymım darbetani, darbe nıl vüji ve darbe nıl Dedik, tamım iki darbedir. Bir darbe insanların el içindir. Bir darbe de Bir darbe yüz içindir. Bir darbe de elden ta mırfaqlara kadar, yani dirseklere kadar yapmaktır, değil mi? Biz dedik ama bu hadis nedir? Bu hadis zayıftır. Dedik peki bunun aslı nedir? Niye İbn Zübeyy an bu hadiste olduğu için dedik zayıftır. Eğer hatırlıyorsanız. Biz dedik ki lakin İmam Bukhari'de sabit olduğu gibi, İmam Müslim'de sabit olduğu gibi Ammar'ın kıssası var değil mi? Ammar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, onu bir ihtiyaçtan dolayı diyor Resulullah beni gönderdi ve ben cünüp oldum ne yapacağımı bilmiyordum tuttum toprakta yuvarlandım. فَتَمَرَّقْتُ فِي الْطُلَابِ كَمَا يَتَمَرَّقُوا دَبَّ Dabbenin yani bir hayvanın toprakta döndüğü gibi Bendeyken uzanmış toprağa, toprakta yuvarlanmış. Zannetmiş ki nasıl gusülde bütün bedene su değmesi gerekiyorsa teyemmümde de bütün bedene toprak değmesi lazım. Demiş, değil mi? Sonra gelip bunu Resulullah zikrettiğinde Resulullah ne demişti: "İnnemâ yekfîke en takûle biyedeyk." Hâkaza. Sana ellerinle şöyle demen yeterliydi. "İnnemâ <gülüyor> yekfîke ancak sana yeterliydi en takûle demen. Bak söylemen. Kavul kelimesini kullanıyor. Bi kefeyke ellerin avuç içlerinde hakeza diye peygamberimiz ona neyi gösteriyor peki? Toprağa elini bir kere vurup sonra o toza üfürüp sonra yüzünü ve ellerini yapmasını gösteriyor. E şimdi biz buradan ne anladık? Demek ki peygamber kavul kelimesini fiil kelimesine, Allah da fiil kelimesini kavul kelimesine yani fiili söze sözü fiile itlağ ettiler. Demek ki usulcülerin ikinci kastettiği şey nedir? Birincisi sarih olan fiil. Şari'in e, mükellefin fiiline mutaallık olan hitabı dediklerinde sarih olan fiil. Peki ikincisi nedir? İkincisi ise e, sözdür. Tamam İkincisi ise sözdür. Peki üçüncü kastettikleri şey nedir? Üçüncü kastettikleri şey ise terktir. Üçüncü kastettikleri şey terktir. Terk. Yani bir insanın bir şeyi terk etmesi de Aynı zamanda nedir? Ee, alimlerin bir kısmının yanında, bazı usulücünün yanında o da fiildir. Tamam mı? Bir şeyi terk etmek de fiildir. Niye? Çünkü Allah terke de Kur'an-ı Kerim'de fiil kelimesini kullanmıştır. Bir şeyi terk, mesela adam diyelim ne? Su içmeyi terk etmiş. Tamam mı? Şeriat buna fiil demiş. Yani bu terki fiil diye isimlendirmiş. Örneği var mıdır peki bunun? Vardır. Hem lügatta vardır. Hem kitapta vardır, hem de sünnette vardır. Hem lugatta, hem kitapta, hem de sünnette vardır. Nedir mesela lugatta Peygamber Aleyhissenetu vesselamla sahabe hani Medine'ye hicret ettikleri zaman mescidi bina ediyorlar ya. Peygamber Aleyhissenetu vesselam mescidi bina ettikleri zaman hani hatırlıyorsanız o da onlarla beraber çalışıyordu. Yani onlara yardımcı oluyordu aleyhisselatu vesselam. orada sahabenin biri peygamberin çalıştığını görünce ki onlar biliyorsun lugatın ehlidir ve lugat konusunda söylemiş oldukları sözler de geçerlidir. Diyor ki: "Le in qaadna ve'n-nebiy yu'melu lezaaka minna'l-fi'lu'l-mudallilu." Bazı şeylerde ise rivayetlerde "lezaaka minna'l-amelu'l-mudallilu." "Le in qaadna ve'n-nebiy yu'melu." Şayet Rasul çalıştığı halde biz oturur otursak, yani yerimizde otursak, o görüyoruz o da mescitte çalışıyor. لَذَٰكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ Bu bizden sapık bir amel olur. Yani nasıl Resul çalışıyor? Ona tabi olan insanlar ise oturuyor. Eğer biz oturursak diyor şayet ne olur bu bizden bak normalde oturmak fiil değildir değil mi? Oturmak terktir. Yani çalışmayı terk etmeye ne? ne neyi kullandı? Amel veya fiil kelimesini kullandı değil mi? Normalde çalışmamak, çalışmaya iştirak etmemek terktir. Hakkese Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Mesela hani biliyorsunuz Yahudiler ve ehli kitap insanlar haram işliyorlardı. insanlar haram işliyorlardı ve onların eee alimleri, önde gelenleri onları uyarmıyorlardı. Allah Teala onların uyarmamasını Kur'an-ı Kerim'de kınıyor, eleştiriyor. Ne diyor? "Dön leula yenhahumur rabbani yun an kavlihimul isme ve eklihimus suhta le bi'se ma Keşke diyor onların o Rabbani olan alimleri, tabi Rabbani'nin tefsirinde ihtilaf var. Yani Rabbani ne demektir? Kimisine göre Rabbani terbiye eden demektir. Kimisine göre Rabbani insanlara işleri hikmetle öğretendir. Kimisine göre Rabbani ise Rabbin yani Allah'ın hakkını ve hakkını gözetendir. وَالْحَصِرِ كَلَامِ Yani iyi alimler hani öyle diyen genel ortak mana Levlayan her homur Rabbani, keşke o Rabbani olanlar diyor, onları o kötü sözlerinden ve o haram yemelerinden yani rüşvet, faiz yemelerinden onları men etmiş olsalardı. Lebi isemakanu yasnag. O yaptıkları şey ne kötü bir şeydir. Bakın, burada alimler aslında bir şey yapmamışlar, değil mi? Uyarıyı terk etmişler. Ama Allah azze ve celen ne diyor? Yaptıkları şey ne kötü bir şeydir. Lebi isemakanu yasnag. diyor. Öyleyse kitap terke de fiil manasını ne yapıyor? Yüklüyor. Yine mesela diyelim Allah Azze ve Celle diyor ayet-i kerimede e, billah e, şey ayet-i kerimen Arapçasının başa aklıma gelmiyor da. Lügün eli diner kafırın bani İsraila ala lisanı Dauda ve isabni Maria maddalik ibmağa sa ve kano yattedan kanu layet nahaunan munkerin faglou la bise makanu yafglen. Yani kanu layet nahaunan munkerin faglou. Onlar yaptıkları munkerlerden birbirlerini neyetmezlerdi. Öyle değil mi? Onların yaptığı fiil ne kötü bir fiildir diyor Allah. Bakın normalde adamlar bir şey yapmamış. Ne yapmışlar? Terk etmişler. Ama şeriat bu terke ne diye isimlendirmiş? fiil. Açık bir şekilde fiil diye isimlendirmiş. Evet. Böyle olunca e, usul ulemasından bazısı ki olan da budur zaten. Demişler ki biz şâri'in mükellefin fiiline teallûk eden hitabıdır dediğimiz zaman kastettiğimiz manalardan bir tanesi de nedir? Kastettiğimiz manalardan bir tanesi de budur. Yani açı, söz, şey, sarih fiil yapması, etmesi, namaz kılması, zekat, böyle. 2- Söz, onu da açıkladık Niye söze fiil? Fiil kelimesine sözü kast 3- Terk. Dördüncüsü ise Kesin azim. Yani bir şeye kesin bir şekilde niyetlenmek. Değil mi? Bir şeye kesin bir şekilde niyetlenmek. Demişler bu da fiildir. Biz bunu da kast ediyoruz. Niye? Çünkü şari' kişileri kesin niyetlerinden dolayı yargılamıştır. Demek ki insanlar kesin niyetleriyle de mükelleftir. Kesin niyetleriyle de sorumludurlar. Delil hepimizin bildiği ortak hadis neydi? Mesela izalta kal muslimani bisayfehima, fel katil ve'l mektulu fi'n nar. Demek ki izalta'l muslimani bisayfehima, iki müslüman kılıçlarıyla karşılaştığı zaman katil de maktul de nerededir? Ateştedir. Öyle mi? Katil de, maktul de ateştedir. Hatta oradan sahabenin biri sordu dedi Yara sıra bu katildir tamam bunu ateşe girdiğini anladık. Peki bu öldürülen niye ateşlenir? dedi İnnehu kana harisan alaqti sahibi. Çünkü o kardeşini öldürmekte hıslıydı. Yani tamam her ne kadar o öldürmedi ama ama niyetinde öldürmek vardı. Öldürmek istediği için onun karşısına kılıcıyla çıkmıştı diyor. Ha biz buradan anlıyoruz. insan bir şeye hırslandığında, bir şeye niyetlenip bunu kesin niyet haline getirdiğinde Demek ki bununla da insan mükelleftir, bununla da kıyamet gününde sorumlu tutuluyor, değil mi? Bir de mesela dört kişinin inneme ve dünyali arbaati nefer, şüphesiz ki dünya ancak dünya dört kişinindir Diyor ki Resulullah. hem Sünenler'de hem İmam Ahmet'te kim diyor onlar? Bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin kendisine ilim verdiği ve bu vermiş olduğu Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu vermiş olduğu malı da Allah yolunda harcayan insandı. İkincisi ise neydi? İkincisi ise Allah Azze ve Celle'nin kendine mal vermediği İlim verdiği ama o malını harcayana bakıp da keşke benim de onun gibi malım olsaydı ben de onun gibi harcasaydım diyen insandı. Peygamber ne diyordu? İkisi de kendi amelindedir ama ikisi de ecirde ortaktırlar. Yani bak biri infak ediyor veriyor, öbürü veremiyor yok. Ama keşke olsa ben de verseydim diyor yani. Kesin bir şekilde niyetleniyor ve bu niyetinden dolayı ecir alıyor. Bu mafil الأجري سوا. İkincisi ise Allah'ın ve mal verip o malı Allah'ın hakkını gözetmeyen, çarçur eden, haramda harcayan adam. Bir diğeri ise Allah'ın mal vermediği ama keşke bende olsaydı ben de onun yaptığını e, yapabilseydim diyen adamdır. Yani malı yok ki içki içsin, zina yapsın. E, ama istiyor. Keşke olsaydı diyor, ben de yapsaydım. Peygamber diyor ve huve bi niyyeti ve huma fi'l vezr O niyetiyle kalır ama ikisi de günahta nedir? Ortaktır. Demek ki kişinin bir şeye kesin niyet etmesi o da nedir? O da fiil diye isimlendiriliyor. Çünkü insan onunla mükelleftir. Aslında bu Mesela ilim talebesi için, şeriatın hayır kapılarını bilen için çok büyük bir nimettir aynı zamanda. Yani bazı şeyleri yapamıyor olabiliriz ama samimi niyet getirmek bile insanı bununla ne yapıyor? Ee, ecir sahibi yapıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yatağında ölse dahi şehit olmayı gerçekten sıdık ile isteyen insan Allah Azze ve Celle onu şehitlerin menzilesine yükseltir İmam Müslüm'ün sahinde. Öyle değil mi? Bak. Bu adam ne ile şehit menzilesine yükseldi? Yatağında öldü oysa ama sadık ile istedi. Şer i̇lim talebesi şeriattaki hayır kapılarını çok iyi biliyor. Yani ne yaptığında ecir alacağını, neyin Allah'ın daha çok razı olduğunu, en eflal amelleri çok güzel biliyor. Demek ki bunun üzerine düşse, iyi niyet etse sürekli keşke yapabilsem, keşke yapabilsem İnşallah Allah nedir onun ecrini de ona verir. Demek ki حِتَابُ اللّٰهِ veya بِفِعْلِ وَيَا بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ dediğimizde alimlerin kastettiği şey nedir? 4 şeydir. Tamam Bir 1. Mükellefin sarih sözleri, sarih fiilleri, terkleri ve niyetleridir. Yani azmetmiş olduğu niyetleridir. İnşallah burayı anlayalım. Ee, şimdi bil-iqtida'i <gülüyor> yani talep ile ev-i'tekhiri <gülüyor> veya onu serbest bırakmak ise veyaiyi vaz'ı veya onu ne yapmak ile veya bir şeyi bir şeye sebep mani veya engel kılmak ile şarîin mükelleflerin fiillerine taalluk eden hitabıdır. Şimdi bunu biraz açalım bu kısmını. Tamam? Mesela Allah Teala bizden ya bir şey yapmamızı ister veya bir şeyi yapmamamızı ister. Öyle değil mi? Talep budur. Yani emir. Ya yapın der veya yapmayın der. Tamam? eğer Allah, iktidayı açıklıyordun ha, bizden bir şeyi talep ediyorsa ve bu talebini de kesin bir sigayla istiyorsa yani mutlaka yapacaksınız bunun alternatifi yoktur diyorsa demek ki bu nedir? Bu vaciptir. Öyle mi? Terki bizden bir şeyi terk etmemizi istiyorsa, iktida, talep yapmayın diyor. Bu bir iktidadır değil mi? gerek Gerektirici bir şeydir, taleptir. Eğer bunu cezmen söylüyorsa, kesinlikle yapmayacaksın diyorsa bu haramdır. Öyle mi? Bak bizim fiilimize sözümüzle. Mesela Allah azze ve Celle diyor ki nedir? İnsanlara sövmeyin. Misal. Tamam? Mı? Mümin söven değildir. Mesela Allah kötü sözü sevmez. mesela ayet ki Maide suresine geldiği gibi. E bu nedir? Burada kesin bir şekilde Allah sövmemizi ne yapıyor? Ya engelliyor. Demek ki bu nedir? Haramdır o zaman. Veya insan öldürmek mesela. Allah bizim insan öldürmemizi yasaklıyor. La taqtulun nefsen allati haramallahu hak. Allah'ın nefisleri Allah'ın hak kılmadığı müddetçe ne yapmayın? Öldürmeyin. Yani öldürmeyi gerektirici şer'i bir sebep olmadığı müddetçe öldürmeyin. Bak kesin bir nehi var burada o zaman bu haramdır. Veya bizden bir şey talep eder ama yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Böyle talepler de var öyle değil mi? Mesela diyelim ki şeriat bizden abdest namazı kılmamızı talep etmiyor. Abdest aldıktan sonra iki rekat sünnet kılmayı talep etmişti. Ama yapmasanız olmaz kesin böyle bir şey demiş mi? Dememiş, talep var ama talep kesin değil. Bu nedir? Bu menduptur. Yani müstahaptır, yani sünnettir yani nafiledir yani tatavu'dur öyle değil mi? Farklı farklı isimler ıltırak edilmiştir. Veya mesela bize demiştir ki bunu yapmayın ama yapmayın derken yani yapsanız bir şey olmaz ama yapmasanız daha iyidir. Bak kesin bir dille nehyet etmiyor, pay bırakıyor. Bu nedir? Bu mekruhtur. او <gülüyor> التخيري değil او <gülüyor> بتخيري veya muhayyer yani seçim hakkı bırakır. Bu da nedir? Bu da mübahtır. Mübah olan bir şey mesela nedir? Senin gölgede gidip oturman senin için mübahtır. İstiyorsan yap, istiyorsan yapma. Allah Azze ve Celle seni ne yapmıştır? Seni bunda muhayyer bırakmıştır. İşte şari'in senin fiillerine, sözlerine, terklerine, niyetlerine hitabının taalluq edişi budur işte ha. Bil-iqtida'i ya senden bir şeyi talep eder ya seni nehy eder. Bu talebi ya kesin bir dilledir veya ota kesin bir dille değildir. Bu nehiye kesin bir dilledir veya kesin bir dille değildir. Veya seni bir şeyde muhayyer bırakır. Sana ister yap der, istersen yapma der değil mi? اَوْوِ va'di veya seninle hiç alakası olmayan bir durum vardır. Allah bir şeyi bir şeye sebep kılar değil mi? Mesela ne der? Der ki güneşin tepede dik olduktan sonra meyil etmesi öğle namazının vaktinin girmesine sebeptir. Bunu söyleyen kimdir? Sen öğle namazının vakti neyle giriyordu? Biz demiştik güneş tepede dikiliyordu. Daha sonra batıya doğru meyil ettiği anda öğle namazının vakti giriyordu ağım salata liduluki, şemsi liduluki şemsi namazı güneşin meyil etmesine Kastettiği burada neydi? öğle namazıydı. Güzel. Yine Cibril hadisini fıkıhta hep beraber görmüştük değil mi? Resulullah'a gelip e, şeyi öğrettiği vakitleri öğrettiği hadisi. Ve حصل. Öğle bak burada Allah ne kıldı? Güneşin meyletmesini etmesini öğle namazının girmesine sebep kıldı. Buna ne diyorduk? Vadaî ahkam diyorduk değil mi? Vadaî Güzel. Veya Allah mesela ne dedi? Örnek olaraktan, bir şeyi bir şeye engel kıldı. Bir şeyi bir şeye engel kıldı mesela. Ne gibi? Örneğin, senin cünüp olman senin namazını kabul olmasının önünde bir engeldir. Öyle mi? Bunu kim belirledi? Şarih belirledi, Allah belirledi. Bunu Allah koydu veya bir şeyi bir şeye şart kıldı. Senin namazı kılabiliyor, namazının sahip olması için şartı nedir? Mesela abdestli olmadır. Kıbleye yönelmendir. Öyle değil mi? Vesaire. O zaman biz buradan ne anladık? İşte şari'in bizim e, fiillerimize taalluk eden, fiilden kastımız dört şeydi zaten. Taalluk ediş şöyle budur. Yani talep veya takhir. Öyle mi? İktidâ. Bir iktidâ-i et-takhiri. İktidadan kastımız neydi? Vacibdi, haramdı, mekruhtu bir de müstehaptı yani sünneti. Takhirden kastımız ise mübahtı. İşte bu kısım, yani bu beş kısma ne diyoruz? Ahkam et el teklifiye el-şer'îye'' diyoruz. Niye? Çünkü Allah bizi bunlarla mükellef kılmıştır. ''Vada'î'' neyi kastediyoruz? ''Ahkâm el-vada'îye el-şer'îye'' ''Şer'î ahkamı ahkâmı kastediyoruz. Niye buna ''vada'î'' diyoruz? Çünkü ''şâri'' bunu bu şekilde vada etmiştir, koymuştur. Yani mesela burada teklif söz konusu değildir değil mi? Yani öğle namazının, vaktinin, ee, güneşin mail etmesi ölen namazının vaktinin girmesine sebep oluşu bu mükteklifle bir alakası yoktur bunun. Allah Azze ve Celle bunu bu şekilde vaat etmiştir. Önemli mi? Ondan dolayı buna veya da bir şeyin bir şeye engel olması. Mesela sen bir görüşe göre tabii adam e, çocuk babasını öldürürse mirasa ne yapar? Mirastan bir şey alamaz. Miras çocuğun hakkı değil midir? Hakkıdır. Ama babasını öldürdüğünde cık, babayı öldürmek mirasın önünde bir görüşe göre şeriat tarafından engel tayin edilmiştir. Tamam Bu şekilde. O zaman biz neyi anladık buradan? Hükmü tanımladık. ''Hitâbullahî el-muteallîgu bi-ef'al mükellefîn edildik.'' Hüküm budur usulcülerin yanında. Hüküm peki kaç kısımdır? İki kısma ayrılır. Şare'in hitâbı iki kısma ayrılır. Bir, ''Ahkâm, el-şarîyye, el O da neyi kapsıyordu tanımda? ''bil-iktidâî <gülüyor> it Bu ikisini kapsıyordu, tamam o da neydi? O beş tane hükümdür. Yani vacip, ha, haram, mekruh, müstehap, bir de mübah. İkincisi ise vada'i ahkam, el vada'iye, el şer'iye. Şer'i ve vada'i ahkam. Vada'i ahkamdan kastımız ne? Bir şeyin bir şeye sebep, bir şeyin bir şeye mani, bir şeyin bir şeye şart veya sıhhat ve fesat. Tamam? Kastettiğimiz şey neydi? Kastettiğimiz şey buydu. Evet. evet. Şimdi siz burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki diyebilirsiniz Vada'î ki, ahkamla teklifi ahkamın arasında bir fark var mıdır? Evet fark vardır. Nedir? Fark şudur. Teklifi ahkamda yani ahkam et teklifiye, et şer'iyye'de fiillerin yapılması veya terki söz konusudur. Tamam. Yani ya kesin bir dille emri, ya kesin bir dille nehiy söz konusudur veyahut da kesin olmayan bir dille emri veya nehiy söz konusudur. Yani bir fiilin yapılışı, terki bir sözün söylenmesi, söylememesi söz konusudur. Ama vadaîde ise böyle değildir. Yani fiilin yapılması yapılmaması değil, sadece sebebiyet, maniiyet ve şartiyet demiş olduğumuz şey söz konusudur. Yani mükellefle bir nevi neyi yoktur pek? Mükellefin fiiliyle bir nevi alakası yoktur veya ne diyebiliriz? diyebiliriz ki eee şer'i teklifi ahkamda asıl olan bizzat fiilin kendisiyken bizzat fiilin kendisiyken vadai ahkamda ise onun beyanıdır. Öyle değil mi? Onun beyanıdır. Veya mesela şöyle bir şey vardır. Şöyle bir fark vardır aralarında. Teklifi ahkamda kişinin kudreti şarttır. Yani senin vacibi yerine getirebilmen için senden kudretin olması lazım. Senin bir gücünün olması lazım değil mi? Namaz kılabilmen için değil mi? Bir güç olması lazım. Zekat verebilmen için mali bir gücün olması lazım. Yani bütün şerai ve teklifi ahkam mükellefin kudretine mutarlıktır. Kudret varsa teklif vardır, kudret yoksa teklif yoktur. Akıl varsa teklif vardır, akıl yoksa teklif yoktur. Hem onu fehmetmeye kudretin olacak hem de onu yerine getirmeye yani pratiğe dökmeye kudretin olacak. Tamam mı? Şer'i, teklifi ahkamda. Veda'i ahkamda ise böyle değildir. Bazı şeyler vardır mükellefin kudretindedir. Ama bazı şeyler mükellefin ne kudretiyle ne anlamasıyla alakalı değildir. Öyle mi? Mesela örneğin ne gibi? Diyelim ki senin güneşin etmesinin öğle namazının vaktinin girmesine sebep oluşu, mükellefin kudretiyle bir alakası var mıdır? fehmetmesiyle bir alakası var mıdır? Yok. Fehmet etsen etmesen, senin kudretin olsa olmasa Allah aznevcelle güneşin batıya meyletmesini, ölen namazının vaktinin girmesine sebep kılmış. Bitti. Tamam? Ama bazı şeyler vardır senin kudretindedir. Mesela ne gibi? Senin hırsızlık yapman elinin kesilmesine bir sebeptir. Öyle arada mı? Hırsızlık yapmanın el kesilmeye sebep olmasını kim kılmıştır? Vaat etmiştir, koymuştur. Allah. Sen hırsızlık yapmasan elin kesilir. Elin kesilmez. Ama hırsızlık yaparsan elin ki bak bu senin kudretindedir. Demek şerai ve teklifi ahkamın hepsi mükellefin kudreti ile alakalıdır. Kudretten kastımız nedir? İki şeydir. Bir, anlamaya kadir olması. iki onu yerine getirmeye kadir olması. Ama vada'î ahkâmda böyle değildir. Vada'î ahkâmda bazıları vardır mükellefin kudretindedir. Bazıları vardır mükellefin kudretinde değildir. Evet. Burada son bir şey söyleyelim inşallah konumuzu da kapatalım zaten vaktimizde fazlasıyla doldurduk. Diyor ki meaz şimdi şey Amerit'i bize dedi ki nazmın başında dedi ki walhukmu wajibun wmandubun wma ubiha walmakruhu magma haruma magh al-sahihi mutlaka wal-fasidi min aqidin hadani ou min abidi tamam ne demek manası şunu söylüyor. Diyor ki hüküm vaciptir, menduptur, mubahtır, mekruhtur, haramdır, sahih ve fasittir Mağası sahih mutlaka, mutlak olarak sahih la beraber vel ve fasid ve fasid la beraber min aqidin, yani akdeden, hani muamelatta bulunun, ou min abidin, hadani ou min abidin ve ibadet eden adamın ibadetlerinin sahih ve fasit olması veya muameleat yapan, alışveriş yapan, nikah yapan bir adamın e, alışverişinin, nikahının vesaire sahih veya fasit olması da hükümdür dedi. Bu nedir? Bu yanlıştır. Ve alimler emreti bunu niye söyledi? Bu Ebreti'nin görüşü olduğundan dolayı değil. Çünkü İmam Ebu'l-Cüveyni metnin temelinde ne demiş? El-Ahkamu <gülüyor> 7atun. Ahkam yedidir demiştir ve bu sınıfları saymıştır. Neyi saymıştır? Vacip, mendub, haram mekruh, mübah, sahih ve fasid, yedi kısım. Alimler bu konuda İmam Cüveyni'yi yerleştirmiştir Demişlerden hayır. Ahkâm-ı teklifiyenin kısımları beştir. Sıhhat ve fesat, fesat ahkâm-ı vada'iyyedendir, ahkâm-ı teklifiyeden değildir. Hatta bazı alimler bu konuda İmam Cüveyni'nin tek kaldığını söylüyor. Bazı alimler ise İmam Cüveyni'nin diğer kitaplarında bunu zikretmediğini, cumhur gibi söylediğini, burada bunu söylemesinin özel bir sebebinin olduğunu, daha sonra şerh edenlerin bunu anlamadığını söylüyorlar. Allahu alem. Ama bizim burada bilmemiz gereken şey nedir? ahkam teklifiye. ahkam teklifiye dediğimiz şey nedir? Yani kendisiyle mükellef olduğumuz hükümler cumhur ulemanın yanında beştir, Hanefilerin yanında yedidir Değil mi? Cumhur ulemanın yanında nedir? Vaciptir. Haramdır menduptur, mekruhtur, bir de mübahtır. Hanefiler buna neyi eklemişler iki tane? Farzla vacibi birbirinden ayırdıkları için farz, bir de mekruhu iki kısma ayırmışlar değil mi? Demişler ee, mekruh tahrimen, bir de mekruh tenzihen diye veya haramı diyelim iki kısma ayırmışlar. Toplam onların yanında olmuş yedi kısım. Cumhurun yanında ise beş kısımdır. Çünkü vaciple farzı bir saymış cumhur, mekruhu da ayırmamış ikiye veya haramı da ikiye ayırmamış, beş sınıf olmuş. Ahkâm-ı ise sebep, şart, mani', sıhhat ve fesat diye ayrılmıştır. Tamam? Ondan dolayı bu nedir? Bu eğer İmam Cuveyni bunu kastetmişse, yani sahip ve fasidi teklifi ahkâma dahil etmeyi kastetmişse bu yanlıştır, eleştirilir. Ama yok özel bir kastı varsa o zaman zaten söyleyecek bir şey yoktur. Tamam? İnşallah burada duralım ve yarın artık şer'i ve teklifi ahkamın tafsilatına girelim. Muacib nedir? Haram nedir? Mekruh nedir? Mendub nedir? Artık bunlara gireceğiz inşallah. وَآخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ